Anladığım kadarıyla internet yoluyla sarf yapmak yani evet. doları satıp hı hı. Türk parası almak veya tersini yapmanın hükmünü soruyor. Hı hı. Burada bir ölçü var. O ölçüde mutlaka bir para başka bir parayla değiştiriliyorsa peşin olma şartı var. Yani günümüzde 100 liranın 100 lirayla değiştirilmesi eskiden vardı böyle şeyler ama evet. çok uygulanır değil uygulanmaz. Gereği de yok. Ancak bir paranın başka bir para birimiyle değiştirilmesi söz konusu olabilir uygulamada. Eğer peşin olarak karşıda taraflar birbirlerine intikal ettirirlerse mesela ben elektronik ortamda dolar olarak karşı tarafın hesabına mesela bankayla yapıyorsam bank aracılığıyla bankanın hesabına geçiyorsa benim dolarım ve bankada bana hemen o anda euro olarak veya kotta Türk parası olarak hesabımı intikal ettiriyorsa özet olarak peşin bu muamele peşin olarak yapılıyorsa, karşılıklı olarak hemen teslim alınıyorsa problem olmaz bunda. Yani elektronik ortamda, internet ortamında dolar, altın veya başka bir şey alınabilir.